Bir medeniyetin yani koskoca bir yapının ordularla değil de kelimelerle nasıl çökertilebileceğini hiç düşündünüz mü? Oldukça sarsıcı bir soru bu. Kesinlikle. Bize gönderdiğiniz kaynaklar da tam olarak bu sarsıcı ve e, rahatsız edici sorunun izini sürüyor. Ve şunu hemen belirtmek lazım. Bu bir komplo teorisi analizi değil. Asla değil. Aksine karşımızda son derece sistematik bir çalışma var. Dil. Elit yetiştirme biçimleri ve kültürel bağımsızlık arasındaki o görünmez derin bağları inceliyor. Ve temel iddia o kadar net ki insanı bir an durak satıyor. Nedir o iddia? Diyor ki bir medeniyetin dili yani düşünce üretme aracı çoraklaştırılırsa hı hı. o medeniyetin seçkinleri yani beyni sayılan o kesim kendi kültürlerini yeniden üretemez hale gelir. Ve bu olduğunda ne oluyor? Kaynakların defalarca altını çizdiği o çarpıcı ifadeyle dışarıdan bir askeri zorlamaya gerek kalmadan kendiliğinden içeriden inşa olan bir yamalı bohça sömürge medeniyeti ortaya çıkıyor. Yamalı bohça. Evet bu kavram bugünkü incelememizin anahtarı olacak gibi duruyor. Hem tanıdık hem de biraz tekinsiz bir ifade. Evet katmanlarını tek tek açacağız. Harika o zaman hemen başlayalım. Bu süreç nasıl işliyor? Yani bir medeniyeti kelimelerle yıkma fikrinin arkasındaki felsefene? ne? İşin özü aslında dile bakış açımızı değiştirmekte yatıyor. Kaynaklar bize diyor ki, dil sadece kelimelerden, etiketlerden oluşan bir alet çantası değildir. Değildir, evet. Alman düşünür Wilhelm von Humboldt'un o meşhur sözüyle başlarsak, dil insanın dünyayı kurma biçimidir. Yani kelimeleriniz ne kadarsa dünyanızda da o kadar. Tam olarak bu. Ve paylaştığınız metinler de bu fikri alıp mesela Wittgenstein'ın dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır sözüyle evet veya Heidegger'in dil varlığın evidir önermesiyle güçlendiriyor. Aynen öyle. Bir saniye burası çok önemli. Dil varlığın evidir. Ne demek bu tam olarak? Yani içinde yaşadığımız, düşündüğümüz, hissettiğimiz ev mi? Tam da o. Şöyle düşünün, o ev yıkıldığında ya da duvarları başka bir evin size ait olmayan malzemeleriyle gelişi güzel örüldüğünde artık kendi evinizde gibi hissedemezsiniz. Anlıyorum. Konu sadece birkaç kelimeyi unutmak değil. Varlığı, anlamı algılama biçiminizde yaşanan derin bir kırılma bu. İşte bu kırılmanın nasıl bir iktidar teknolojisine dönüştüğünü analiz edeceğiz bugün. Pekala bu teorik çerçeve oldukça sağlam görünüyor. Şimdi pratiğe inelim. Süreç tam olarak nasıl başlıyor? Bir medeniyetin dili nasıl çoraklaştırılır? Ne anlama geliyor bu? Kaynaklara göre ilk ve en kritik adım bu zaten. Dilin çoraklaşması demek onun kavram üretme, soyutlama yapma. Yani o ince ayrımları ifade etme yeteneğini kaybetmesi. Evet, o kapasiteyi yitirmesi demek. Düşüncenin artık yerli kalıplarla değil de ithal, çeviri kalıplarla yürütülür hale gelmesi. İşte burada da sahneye kilit bir aktör çıkıyor. Elitler. Yani toplumun öncüleri, düşünürleri, yöneticileri, beyni diyebileceğimiz kesim. Kesinlikle. Bu kesim hakim olan dış kültürün diliyle ve daha da önemlisi o dilin epistemolojik çerçevesi içinde yetiştirilmeye başlıyor. Epistemolojik çerçeve. Bu kulağa biraz akademik geldi. Bunu bizim için biraz daha basitleştirebilir misiniz? Tabii. Şöyle düşünelim. Her dil... Dünyaya bakmak için taktığımız farklı renkte bir gözlüktür. Hımm, güzel benzetme. Biri dünyayı mavi tonlarda gösterir, diğeri sarı. İşte epistemolojik çerçeve o gözlüğün ta kendisidir. Size neyin gerçek, neyin önemli, neyin bilimsel olduğunu söyleyen görünmez bir yazılımdır aslında. Anladım. Yani elitler sadece yabancı bir dil öğrenmiyorlar. Hayır, o dilin dünyayı görme ve anlama biçimini de içselleştiriyorlar. Cemil Meriç'in o acımasız tespiti tam da buraya oturuyor. Neydi o? Bu elitler tercüme odalarında doğar, tercüme odalarında yaşar. Vay! Bu çok sarsıcı bir inge. Kendi kültürüne bir turist, bir çevirmen gibi bakan bir aydın sınıfı. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Kesinlikle. Peki bu durum kendiliğinden mi oluyor yoksa birileri bilinçli olarak mı bu sistemi kuruyor? Hani biraz komplo teorisi gibi durmuyor mu? Bu harika bir soru ve kaynakların en can alıcı noktalarından biri de bu zaten. Hayır bu bir komplo değil. Değil mi? Değil. Zaten sistemin gücü de buradan geliyor. Kimsenin gizli bir komite kurup hadi şu dili zayıflatalım demesine gerek yok. İtalyan düşünür Antonio Gramsci'nin hegemonya kavramı burada devreye giriyor. Hegemonya. Okul yıllarından hatırlıyorum ama bir tazeleyelim mi? Bunun dille ne ilgisi var? Elbette. Hegemonya en basit haliyle şudur. İktidar sizi sadece zorla, polisle, askerle yönetmez. Rıza üreterek yönetir. Aynen öyle. En etkili iktidar size kendi kurallarını doğal, evrensel ve tek doğru olarak kabul ettiren iktidardır. Yani siz o kuralları sorgulamazsınız bile. Adeta havanın varlığı gibi kabul edersiniz. Dilde de bu böyle işliyor. Tam olarak, hakim kültürün dili, bilimin dili, ilerlemenin dili, evrensel aklın dili olarak sunulur. Buna karşılık yerli dilin kavramları geleneksel, yerel ya da yetersiz olarak etiketlenir. Bu bir rıza üretimidir, zorlama değil. Anladım. Yani kimse size kendi dilinde felsefe yapamazsın demiyor ama. Ama bütün prestijli felsefe metinleri başka bir dilde olduğu için siz zaten o yola hiç girmiyorsunuz. Sistem sizi oraya yönlendiriyor. Çok net. Kenyalı yazar Nigi Jiva bu sürece verdiği bir isim var. Zihnin sömürgeleştirilmesi. Zihnin sömürgeleştirilmesi. Evet. Tiong'o der ki, bir halkın toprağını almaktan daha etkili bir sömürgecilik yöntemi dilini almaktır. Çünkü onlara kendi dillerinin bilim, felsefe gibi ciddi işler için yetersiz olduğunu kabul ettirdiğinizde, Artık dünyayı ve hatta kendilerini sömürgecinin gözünden görmeye başlıyorlar. Tam da bu. Ve bu dönüşümün ana laboratuvarları da e, yabancı dilde eğitim veren okullar, üniversiteler oluyor. Amaç sadece teknik bilgi aktarımı değil. Foucault'un dediği gibi iktidar bilgi üretir ve o bilgi de iktidarı yeniden üretir. Bireyin nasıl düşüneceği yeniden kodlanır. Tekala tablo netleşiyor. ...dili zayıflatılmış, beyni yani elitleri de başka bir dünyanın gözlükleriyle düşünen bir toplum var elimizde. Bu bayağı tehlikeli bir karışım gibi. Peki bu sürecin sonunda ne ortaya çıkıyor? Bu toplumun fotoğrafı nasıl bir şey? İşte burada kaynakların o kilit kavramına geliyoruz. Yamalı bohça medeniyet. Evet, yamalı bohça medeniyet. Bu kavramı biraz daha açalım. Kulağa bir yandan yaratıcı, bir yandan da derme çatma geliyor... Ne demek bu tam olarak? Şöyle bir benzetme yapalım. Elinizde dünyanın en iyi donanım parçaları olduğunu düşünün. Hmm. Bir markanın en iyi işlemcisi, değerinin en iyi ekran kartı, bir başkasının en hızlı belleği. Hepsini bir kasada topluyorsunuz. Kağıt üzerinde bir canavar gibi duruyor. Ama bu parçaları birbiriyle uyumlu çalıştıracak bir işletim sistemi yok. Sonuç ne olur? Sistem sürekli çöker, donar, bir türlü tam performans veremez. Muhteşem bir benzetme. Yani parçalar var ama ruh yok. Kesinlikle. İşte o işletim sistemi ortak bir dilin ve tarihin getirdiği o derin kültürel koddur. O kod olmayınca elinizde bir bütün değil, birbiriyle kavga eden parçalar yığını kalır. Yamalı bohça medeniyet işte budur. Yani ne tam olarak yerli ve köklü ne de sayıcı anlamda modern ve evrensel. Aynen. Farklı medeniyetlerden alınmış unsurların tutarlı bir sentez olmadan mekanik bir şekilde yan yana getirildiği içi çelişkilerle dolu kırılgan bir yapı. Ve sanırım bu yapı kaynakların taklit modernlik dediği şeyi üretiyor. Yani dışarıdan bakınca her şey varmış gibi görünüyor değil mi? Evet tam olarak o. Kurumlar ithal ediliyor ama o kurumları ayakta tutan ahlaki ve ontolojik zemin, yani o neden sorusunun cevabı içselleştirilemiyor. Anayasa var ama anayasal kültür zayıf. Üniversite binası var ama o binayı anlamlı kılan ilim geleneği kopuk. Bina var ama temel çürük. Peki bu durumun en ağır bedeli ne? Sadece verimsiz bir yapıya sahip olmak mı? Kaynaklara göre çok daha fazlası. En ağır bedel şu... Kadim kültür artık kendini yeniden üretemiyor. Kendini yeniden üretemiyor. Evet, çünkü bir kültürün yaşaması sadece türkü söylemekle, folklorik kıyafetlerle olmaz. Kültür hayatiyetini yeni durumlara, yeni meydan okumalara, kendi kavramlarıyla, kendi dünya görüşüyle cevap verebildiği sürece korur. Bu üretim durduğunda kültür örmeye başlıyor. Aynen. Buna somut bir örnek verebilir miyiz? Kavramların ölmesi nasıl bir şey? Elbette. Kaynaklarda çok güzel bir örnek var. Mesela dilimizdeki hikmet kelimesini düşünün. Evet. İçinde bilgelik var, ilahi bir amaç var, bir şeyin var oluşundaki derin sebep var, estetik bir uyum var. Çok katmanlı, çok zengin bir kavram. Hı hı. Siz bunu İngilizce'deki wisdom kelimesiyle karşıladığınızda o zenginliğin neredeyse tamamını kaybedersiniz. Wisdom sadece bilgeliktir. Geri kalan bütün o katmanlar buharlaşır gider. Ya da adalet ve fıtrat gibi kavramlar da öyle sanırım. Justice veya human nature dediğinizde... Kesinlikle. O kavramların arkasındaki binlerce yıllık medeniyet birikimini o ince nüaçları çöpe atmış oluyorsunuz. Walter Benjamin'in dediği gibi çeviri çoğu zaman metnin ruhunu değil sadece kabuğunu taşır. Anlıyorum. Bu aslında bir tür zihinsel fakirleşme. Düşünce alet çantanızdaki İsviçre çakısını alıp yerine tek fonksiyonlu bir bıçak koymak gibi bir şey. Mükemmel bir özet. Sonuç, kaynakların tabiriyle kavramsal kısırlık ve kültürel hafıza kaybı. Gelenek artık yaşayan bir nehir olmaktan çıkıyor. Ve co mekanın arkasından seyredilen müzelik bir objeye dönüşüyor. Tam da bu. Belki de en rahatsız edici kısma geldik. Bütün bu anlattıklarınızda sistemin adeta bir hayalet gibi görünmez bir el tarafından yönetildiği hissi var. Kaynaklar bu işleyişi nasıl açıklıyor? İşte en rahatsız edici kısım tam da bu. Bu süreç için merkezi bir plana, bir beyin takımına ya da açık bir komploya ihtiyaç yok. Sistem kendiliğinden işliyor. Nasıl yani? Hiçbir yönlendirme olmadan mı? Bu biraz inanılmaz geliyor. Şöyle düşünelim. Akademide yükselmek için makalelerinizi belirli yabancı dillerde, prestijli sayılan dergilerde yayınlamak zorunda mısınız? Evet. Bilimsel prestij, teknolojik ilerleme belirli dillerde mi yoğunlaşmış? Evet. Peki yerli dildeki kavramlarla üretilen düşünce, bilim dışı, felsefi değil veya evrensel olmayan şeklinde etiketleniyor mu? Çoğu zaman evet. İşte mekanizma budur. Yapıya uyum sağlayanlar ödüllendirilir, terfi eder, yükselir. Bu yapıya direnenler ise marjinalleşir, sistemin dışına itilir. Yani sistem kendi devamlılığını sağlayacak elit tipini kendisi seçiyor ve ödüllendiriyor. Aynen öyle. Bu elitler yükseliyor ama yükseldikçe kendi toplumlarının diline, düşünce dünyasına ve köklerine daha da yabancılaşıyorlar. Bir kısır döngü bu. Peki bu elitlerin durumu ne olacak? Onlar bu hikayenin kötü adamları mı? Kaynaklar onlara kötü demek yerine trajik bir konumda olduklarını söylüyor. Trajik? Evet, bu elit tipinin trajedisi şudur. Kötü niyetli olmak zorunda değil, hatta çoğu samimiyetle ülkesine hizmet etmek istiyor olabilir. Ancak yapısal konumları gereği kurucu değil, tercümandırlar. Yaratıcı değil, aktarıcıdırlar. Tam olarak. Onların görevi... ...dışarıdaki bir merkezde üretilmiş bilgiyi, modeli içeriye taşımak ve ortaya çıkan çelişkileri idare etmektir. Frans Fanon'un o meşhur ifadesiyle, bu elit, evet. sömürgecinin aynasında kendini seyreden yerli burjuvazidir. Çok ağır bir tanım bu, sömürgecinin aynasında kendini seyretmek. Ağır ama durumu çok net özetliyor. Bu elit, kendi halkını temsil edemez hale geliyor ona ancak üstten bakan bir mühendis gibi yaklaşıyor. Toplumu eğitilecek, ıslah edilecek bir kitle olarak görüyor. Aynen. Bu da elit ile halk arasında derin bir ontolojik yarılma yaratıyor. Yine karmaşık bir terim, ontolojik yarılma. Bunu da günlük hayata tercüme edelim. Ne demek bu? Çok basit aslında. Aynı şehirde, aynı ülkede yaşayan iki kesimin Artık aynı gerçeklikte yaşamaması demek. Nasıl yani? Bir stakeholder engagement, KPI, deadline gibi kavramlarla dünyayı algılarken, diğeri bereket, kul hakkı, komşuluk gibi kavramlarla algılıyor. Sadece farklı kelimeler kullanmıyorlar. Kelimenin tam anlamıyla farklı dünyalarda, farklı gerçekliklerde yaşıyorlar. İşte bu yarılma, o yamalı bohça medeniyetin en derin ve en tehlikeli fay hattı. Anlıyorum. Özetle... Paylaştığınız bu sarsıcı kaynaklar bize şunu söylüyor. Bir medeniyet, kendi diliyle derinlikli düşünemeyen, dünyayı başka dillerin kavramlarıyla anlamaya çalışan elitler yetiştirdiği anda aslında stratejik olarak yenilmiştir. Kesinlikle. Askeri işgal veya ekonomik bağımlılık, hmm. bu zihinsel teslimiyetin sadece bir sonucu olarak sonradan geliyor. Tam olarak bu. Dilin çoraklaşmasıyla başlayan bir zincirleme reaksiyon var. Bu durum eliti yabancılaştırıyor, kültürel üretimi durduruyor ve sonunda ortaya o köksüz, hafızasız ve sürekli kriz üreten yamalı bohça yapı çıkıyor. Peki e, bu bir kader mi? Bu döngüden çıkış yok mu? Kaynaklar bu konuda bir umut ışığı sunuyor mu? Kaynaklar bunun bir kader olmadığını ancak bu döngüyü kırmanın da bilinçli, çok uzun vadeli, sabırlı ve e, sancılı bir yeniden inşa süreci gerektirdiğini ima ediyor. Ve bu basit bir dil ıslahı değil anladığım kadarıyla. Hayır hayır birkaç yabancı kelimeyi atıp yerine eski kelimeleri koymak gibi teknik bir düzenleme değil. Bu anlam üretme mekanizmasını, o işletim sistemini yeniden çalıştıracak bir dil ihyası. Dil ihyası yani dili yeniden diriltme meselesi. Bu çok güçlü bir ifade. Evet, çünkü mesele dili yeniden canlandırmak. O halde sizi ve bu derin analizi bizimle paylaşan sizi şu temel soruyla baş başa bırakalım. Buyurun. Bugün hayatınızdaki en temel kavramları, adalet, özgürlük, ilerleme, mutluluk, birey gibi kavramları düşündüğünüzde, bu kavramlar zihninizde hangi medeniyetin diliyle, hangi gözlükle şekilleniyor ve o dilin sınırları, sizin dünyanızın sınırlarını ne kadar belirliyor? Çünkü kaynakların son sözü hem bir uyarı hem de bir yol haritası gibi değil mi? Aynen öyle. Dilin kaderi medeniyetin kaderidir.